Burnumuz, bu eylemlerin, bu patlatma ve suikast olaylarının, eylemlerinin sebepleri ve buna dair bir takım şüpheler, bu şüphelerin cevabı hakkında olacak. Şimdi hiç şüphesiz her müşkülatın bir sebebi var. Bu müşkülatın vücut bulmasında ve içinden çıkılmaz hale gelmesinde rol oynar. Eğer tedavi etmek ıslah etmek istiyorsak sebeplerin bilinmesi gerekmekte. Bu müşkilatların sebepleri tabi ülkeden ülkeye cemaatten cemaate zamandan zamana değişmekte. Ama yine de müşterek yani ortak bir takım sebepler var. Bu sebeplerin belli başlıcaları diyoruz ve başlıyoruz. Neden bu bu gençler bu tür olaylara iltica ettiler bir Allah'ın kitabını bilmeme Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilmeme tekfirin hükümlerini kurallarını ve selefin bu husustaki yönteminden cahil kalma yani kısacası dinin maksadını bilmeme bütün bunlarla birlikte de iştihada ehil olmamalarına rağmen bu insanların iştihad edip bunca musibeti ve bunca belayı İslam ülkeleri ve halklarının başlarına getirmeleri. Dini kuralları bilmeme maslahat ve mevsedeyi, faydayı ve zararı göz önüne almama, olaylara hissi, atifi yani hamasetle, yani duygusal bakma. Şimdi eğer birisi çıkar şöyle derse, bu patlatma olaylarına cevaz veren, bu konular hakkında fetva veren ve teşvik eden insanlar da ilim sahibi insanlardır. Bunların da ezberleri vardır, kitaplar yazmışlardır denirse, bizim cevabımız şöyledir. Bu olabilir, bu olaylar hakkında müsbet olarak fetva vermiş olanlar, kitaplar yazmışlar olabilir, ezberleri de olabilir ama ezberle anlayış arasında fark vardır. Ezber hiçbir zaman anlayışın doğru olduğuna dair delil değildir. Sonra kişinin Kur'an'ı ve sünneti bilmesi, dinin her konusunu bilmesi manasına gelmez. Özellikle nevazil dediğimiz büyük olaylar vuku bulduğunda ümmeti ilgilendiren büyük olaylar vuku bulduğunda bu konular hakkında fetva verecek olanlar büyük alimlerdir. Doktorlar ve mühendisler bu tür konularda merci, fetva merci değillerdir. Aynı şekilde eskiye baktığımızda haricilerin de Kur'an ezberi vardı. Onlar da ibadette gayretli insanlardı. itaatte çalışkan insanlardı. Ama buna rağmen dinin Hakikatını anlayamadılar. Bu yüzden sahabeden ayrıldılar. Okudukları Kur'an kalplerine girmedi. Yani Kur'an'ı Allah'ın ve Resulü'nün murat ettiği biçimde anlamadılar. Bir de şöyle der bu gençler. Maslahat ve mevsedeyi göz önüne almak gerekir. Dedik ya maslahat ve mevsedeyi göz önüne almıyorlar He, maslahat ve mevsedeyi göz almak lazımdır. Bu doğrudur diyorlar. Ama biz bu olayların zarar verdiğine inanmıyoruz diyorlar. Bilakis durum sizin tasvir ettiğinizin tam tersinedir diyebilmektedir. Buna cevabımız şöyledir. Önceki sohbetimizde detaylı olarak tavsilatlı bir biçimde bunu sizlere sunduk. Ama şunları da ilave edebiliriz. Eğer bunun faydası varsa bu sizin bunu ispat etmeniz gerekir. Çünkü bu olayların kötü izleri, neticeleri herkesin gözü önündedir. Ve alimler şöyle derler. Bir kargaşa yaklaştığında bunu yalnız alimler bilir. Gittikten sonra da bu kargaşa insanların hepsi yahut çoğu bilirler derler. Şimdi birisi çıkıp şöyle dese, yüzlerce suçsuz Müslümanın öldürülmesinde binlerce, on binlerce Yüz binlerde suçsuz Müslümanın öldürülmesinde İslam ve Müslümanlar için hayır vardır. Veya Afganistan'ın, Irak'ın düşmesinde büyük faydalar vardır. Çünkü biz oralarda İslam devleti kuracağız dese bu sözler ne kadar inandırıcı olur arkadaşlar. Bu olaylar sebebiyle yüzbinlerde binlerce insan ölmüştür. Ülkeler işgal edilmiştir. Bunun neresinde hayır ve maslahat vardır? Avrupa'daki patlatma olayları, Türkiye'deki patlatma olaylarında Müslümanların çıkarı ne olmuştur? Evet bu fikirlerin bu eylemlerin neticesi ortadadır. Cezayir, Fas, Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Kuveyt, Someli ve diğer ülkelerdeki <gülüyor> olaylar Müslümanlara acaba ne kazandırdı? Evet. Bir başka sebep Müslüman ülkelerde Arap ülkelerinde mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemesi sebebiyle bunu değiştirmek isteyenler bu yanlış yola, bu tür eylemlere iltica ederler ve bunu tebdil etmek için güç ve silah kullanırlar. Şimdi bu da bir sebep arkadaşlar. Ama bu ehli sünnetin değiştirme yöntemi, tebdil yöntemi bu şekilde değil. Bakın İmam Ahmed'in müstedinde Hasan Olarak rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururuz. Kim idareciye bir konuda nasihat etmek isterse ona açıktan söylemesin. Zira elinden tutsun, onunla baş başa kalsın. Eğer ondan kabul ederse iyidir. Yoksa yani kabul etmezse üzerindeki sorumluluğu eda etmiştir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili nakiller daha önceki sohbetimizde geçmişti. Ama burada halledin sünnetinde rivayet ettiği olayı zikretmekle yetinelim. Malumunuz İmam Ahmet kendisinden zamanın idarecileri Ahmed İbni Hanbel'den Kur'an'ın mahluktur Kur'an mahluktur söylemesi, o sözü söylemelerini Söylemesini kendisinden isterler ve bu, ve bu imam bu kavli bu sözü söylemez ve dolayısıyla eziyete maruz kalır o dönemin yöneticileri olan memum, muhtasim vasık bu mesele ile insanları imtihan ederler imtihanla yetinmezler alimleri katlederler yüzlerce binlerce alimi hapsederler beytül kendilerine verilen maaşlarını keserler. Çocuklara da, okullarda, medreselerde bu küfri inancı okuturlar. Kur'an'ın mahluk olduğu, yaratılmış olduğu inancı. Yönetime de, hakimliğe de, eğitime ve fetvaya cehmiyeyi yerleştirirler. O zamanki idare. Ehli sünneti ise sahraya, dağlara ve mağaralara kovarlar. Lalekai meşhur kitabında Kur'an yaratılmıştır sözünün küfür olduğunu söyleyen dönemin tam 500 aliminin ismini zikreder arkadaşlar. Dolayısıyla İmam Ahmet böyle bir şeyi nasıl ikrar etsin? Bütün bunlara rağmen insanlar Bağdat'ta iki olaylar yüzünden İmam Ahmet'e gelirler. Bir grup yönetime karşı isyan etmek istemektedir. Huruç etmek istemektedir. Bütün bu olaylar sebebiyle bu küfri makaleyle insanları imtihan etmişler. Ve bu küfri sözü söylemelerini isterler. Bir kısım efendime söyleyeyim, tenazülde bulunmuş, bunu söylemiş, nefsini azaptan, baskıdan, eziyetten kurtarmış, kimi direnmiş, öldürülmüş, hapsedilmiş veya sürülmüş. Bunların en önde gelenlerinden bir tanesi de İmam Ahmet'tir evet bu olaylara binaen insanlar idareye karşı huruc etmek isterler ve İmam'a gelirler, İmam Ahmet'e gelirler huruc etmeye isyana ne dersin diye sorarlar kendisine İmam onlara karşı gelir ve şöyle der bakın arkadaşlar Subhanallah der kandan başka bir şey görmüyorum yani siz çıkarsanız muhakkak kan akacaktır. Kandan başka bir şey görmüyorum. Eğer huruç olursa huruç demek çıkmak demek, karşı çıkmak demek. İnsanların malları helal kılınır. Mahremlerine tecavüz edilir. Fitne zamanında insanların nasıl olduğunu bilmedin mi der İmam Ahmet bu kişiye. Fitneden kasıt sahabenin son döneminde meydana gelen olaylardır. Ve şöyle denir kendisine. İnsanlar zaten bugün fitne içerisinde değiller mi? Yani bundan daha büyük bir fitne olabilir mi diye kendisine söylenince şöyle der onlara. Bu fitne olsa bile özeldir, hastır. Ama kılıç eğer kalkarsa fitne genelleşir, yollar kesilir. O yüzden sabır göstermek gerekir böylece dinin selamet bulur ve bu senin için daha hayırlıdır der o hikmetle konuşan büyük imam şimdi bu olaylara götüren bu eylemlere götüren bir başka sebep ise yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olmadaki kevni sünnetleri bilmeme bu da ancak gerektiğinde kafirin zulmüne sabrederek gerçekleşir arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi Mekke'deki müşriklerin eziyetlerine tahammül etmiş. Medine'deki münafıkların eziyetlerine dahi tahammül göstermiş. Nasıl olur da bizler Müslümanlardan gelen eziyetlere sabır göstermeyiz. Evet. Bir başka sebep büyük İslam alimlerini karalamak onların idarenin alimleri olduğunu kula kulluk yaptıklarını güncel olaylardan haberleri olmadıkları yüzeysel oldukları hayız ve nifas alimleri olmaları gibi ithamlar ve karalamalar bu şekilde alimleri karalarlar onların itibarını düşürürler ta ki insanlar onlara vücu edip e, fetva sormasınlar Bu konuda cevaben İbn-i güzel bir sözü var. Hikmetli bir sözü var. Şöyle der: Kim alimleri hakir, küçük görürse ahireti gider. Kim de yöneticileri küçük görürse dünyası gider. Kim de arkadaşlarına önem vermezse mertliği giderdir. Ebu Zurat er-Razi Sahabeleri karalayan rafıziler hakkında onlara sövüp sayan rafıziler hakkında onlar bizim şahitlerimizi yaralamak istiyorlar. Ta ki kitap ve sünneti geçersiz kılsınlardır. Yani rafızilerin kastı nedir? Sahabedir. Hedef sahabedir. Sahabeyi karalayarak Kur'an'ı ve sünneti geçersiz kılmaktır. Bu insanlar da bu gençler de maalesef alimlere karşı böyle bir karalama kampanyasına girişmişlerdir yani ehl Sünnet rafizilere karşı bir hadis getirdiğinde rafiziler şöyle cevap verirler. Bunu şu sahabe rivayet etti değil mi? O sahabe de kafirdir. Yahut fasıktır veya haindir diyerek hadisini kabul etmezler. İşte böylece dini yıkmaya çalışırlar. Maalesef bu aşırı gençler de maalesef diyoruz alimleri ve fetva heyetlerini karalayarak onların bu konularda merci olmadıklarını korkak olduklarını Hakkı söylemediklerini ileri sürerek Onları saf dışı kılarlar Bir başka sebep arkadaşlar Fetva almada Kimin güvenilir Olduğu hususundaki Yanlış anlayış Mesela Kimi hatibin bir hutbesi Kimini hatibin bir hutbesi etkiler Çok Tesirli ve heyecanlı konuşmuştur neredeyse kalbi dışarı çıkacak şekilde heyecanlanmıştır hatibi ihlaslı ve samimi görür böylece fetvayı ondan alır kimi bir şairden etkilenmiştir kimi hapishaneye girdikten sonra oradan çıkan birisiyle karşılaşmış ondan etkilenmiş ve fetvasını ondan almıştır bunlar sebepler değil mi? demek ki gençler değişik şekilde etkilenmişler Bir başka sebep, bazı alim ve davetçiler ilk etapta bu fikri ve bu fikrin şüphelerini çürütmede gayret göstermemişler. Davetle, ilimle iştikal etmiştir. Bu da bir başka sebep. Yine bir başka sebep, emniyet birimlerinin, polisin veya hapishanelerdeki görevlilerin davetçilere, alimlere karşı sert ve kötü muamelede bulunmaları. Bazı ülkelerde Kuzey Afrika gibi bazı ülkelerde zulmedip işkence yapmaları gençleri intikam almaya sevk etmiş. Dolayısıyla bu tür işleri efendime söyleyeyim, hapisten çıktıktan sonra e, kendilerine yapılanları kat ve kat fazlasıyla yaparak karşılık vermeye çalışmışlar. Çünkü bazı hapishanelerde e, maalesef e, Allah'a sövmeye kadar gitmiş. Bir başka sebep gençlerin aceleci davranmaları, davranışlarındaki şiddet bunu sebep olarak sayabiliriz. Öyle ki gençler mesela diğer insanlara diğer Müslümanlara oturanlar, ihmal edenler gözüyle bakmışlar. Kendilerini ise Allah'ın emrini yerine getiren iyiliği emredip kötülükten alıkoyan ve taahhütlere karşı mücadele verenler olarak görmüşler. Bir başka sebep Gençleri yanlış bir şekilde tutucu, fanatik ve devrimci olarak yetiştirmek. Şimdi bu fikrin, bu patlasma, e, bombolama fikrinin davetçileri gençlerde dine olan sevgiyi Allah'ın sınırları hususundaki gayreti görmüşler ve onları cennete yaklaştıracak sözlere, işlere teşvik etmişler onlara silah ile olan mücadelenin, cihadın faziletine dair hadisleri nakletmiştir. Kime? Yani hamaset sahibi insanlara, dindar insanlara. Şimdi burada hemen şunu söyleyelim. Allah yolunda şehit olmak ve dinimizde cihadın üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek. Ancak buradaki hata İslam ülkelerindeki idarecilerin ilk hedef gösterilmesi. Ve cihada ilk önce onlardan başlanması fikri. Bilakis, bilakis diyoruz, onlardan bazıları büyük alimlerin dinin takvik edilmesinde bir engel oldukları görüşü. Dolayısıyla onlardan birisi Allah için bir İslam alimini öldürmeye hazır. Böylece camilerin içerisinde önlerinde bombalar camilerin içerisinde yahut önlerinde bombalar patlatmışlar. Namaz kılan, vaaz dinleyen insanların canlarını bu şekilde kastetmişler. Şimdi bu yanlış dolduruştan hareketle daha önceki dönemlerde hariciler, mutezile, rafiziler onlar da ümmete karşı kılıçlarını çekerek karşı çıkmışlar. İsyan çıkarmışlar ve birçok günahsız insanın kanını akıtmıştır. Şimdi Müslümanlar hakkında böyle düşünen birisi büyük selefi alimler hakkında fikri bu olan kişi. Gayrimüslimler hakkında ne düşünür? Yani bizimle birlikte yaşayan, aynı toplumda yaşayan gayrimüslimler hakkında ne düşünür? Bunu sizlere bırakıyorum. Önceki sohbetimizde de söyledik. Cennette müjdelenmiş olan Ali radıyallahu anhı'yı öldüren İbnül Mulcem kendisinin hak üzerinde olduğuna inanan bir kişiydi. Şimdi dolayısıyla şunu sorabiliriz gençlere. Acaba Ahmet İbni Hanbel aynen bu yolumu takip etti? O da kargaşanın olduğu bir dönemde yaşadı. Zalim idarecilerin baskı yaptığı bir dönemde yaşadı ve dönemdeki o dönemindeki kargaşa sırasında zihinleri cihatla ilgili hadislerle mi doldurdu bu imam? Bunu sormamız lazım. Yoksa insanları bu tür yani silaha sarılmaktan sakındırdı mı? İbn Teymiye aynı şekilde gençlerin fetva aldıklarını iddia ettikleri bir başka alim. İbn Teymiye Cehmiye'nin Muattile'nin, zındık batınilerin birçok İslam ülkesine musallat oldukları o dönem. Kendi dönemi yani i̇bn Teymi'nin yaşadığı dönem kışkırtma yöntemine mi başvurdu acaba i̇bn Teymi o dönemde? Yoksa dini kurallar çerçevesinde mi hareket etti? Ki bu kurallar şunlar, sorumluluk güç getirebilme oranında nisbetinde bu bir. ikincisi fayda ve zararı göz önünde bulundurmanın gereği. Fayda ve zararı göz önünde bulundurmanın gereği. İstisna ve detaya girmeden bütün İslam ülkelerindeki yöneticilerin İslam dışı olduğunu farz etsek dahi bu fitne ateşini alevlendirmemeli arkadaşlar. Bu hususta Selef'in yöntemi takip edilmeli. Dolayısıyla buradan bundan etkilenmiş olan gençlere sesleniyor ve bu zararlı yolu terk etmelerini Selef yöntemini takip eden alimler kafilesine katılmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Arkadaşlar Cihadın dindeki yerini ancak cahil olan veya dine karşı olan insanlar inkar eder. Ama cihadın şartları ve kuralları vardır. Bu hususta ümmetin büyük alimlerine, ilim edine müracaat etmek gerekir. Diğer ibadetler için de biz bunu söylüyoruz. Tek başına ihlas yetmemektir. Yani bu fikrin davetçilerinin ihlası, samimiyeti seni sakın aldatmasın. Çünkü hariciler de çok ibadet eder. Ve zühç sahibi insanlardı. Ama bununla beraber satmışlardı. Şeyhülislam şöyle der bakın. İyi dinleyin. Şeytan bunu en fazla iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma şeklinde gösterir. Allah yolunda cihad etme şeklinde tasvir eder. Ama bu hakikatte zulüm ve düşmanlıktır. Evet arkadaşlar. İhlas ve niyetin düzgünlüğü doğruluğu tek başına kâfi gelmemekte. Bununla beraber hem sözün hem de amelin hakka uygun olması gerekmektedir. Hayrı her temenni eden hayra ulaşamamaktadır. Buna muvaffak olan ise yüce Rabbimizdir. Şimdi bunlar belli başlı bazı sebepler, baştan da söylediğimiz gibi ülkeden ülkeye, cemaatten cemaate değişebilen sebepler. Şimdi bu olaylara bu eylemlere cevap verenlerin şüpheleri ve bunlara cevaplar. Şimdi şöyle derler arkadaşlar. Bir şüphe. Biz fetvalarımızı derler. Güvende olan ve hapishane dışındaki insanlardan almayız. Maaşını devletten alan alimlerin fetvalarını kabul etmeyiz derler. Oturan insanlar yani cihattan oturan şehir içinde Toplumla birlikte yaşayan bu insanların liderlikle alakası olamaz. Bunların cihat konularıyla ilgili fetvaları kabul edilemez. Kardeşlerimiz öyle derler. İlimlerini camideki derslerden, okul ve üniversitelerdeki sıralarda oturarak almadılar. Onlar ilimlerini zindanlarda, hapishanelerin karanlığında, ayaklarına zincirler bağlı olduğu halde elde ettiler derler. Evet. Kuvvetli bir şüphe gibi gözüküyor. Ama bu ilimden nasibi olmayanın sözü. Cahilce söylenmiş. Yani alim olmak için illa hapishaneye girmek gerekiyor mu arkadaşlar? Böyle bir şart var mı? İlla yöneticiyle arasının açık mı olması gerekiyor alim olabilmesi için insanın? Abbasi halifelerinden bir tanesi İmam Malik'ten insanları muvatta üzerine toplamasını ister. Biliyorsunuz değil mi? Yani muvattayı e, o dönemde e, yani devletin anayasası şekliyle e, insanların yani okutulacak, okunacak, kendisine muracaat edilecek bir kitap haline getirilmesini ister. Fakat İmam Malik bunu kabul etmez. Şimdi alimle yöneticinin arasındaki bu bu ilişkinin maliye zararı nedir acaba? İmam Maliye ne gibi bir zararı olmuştur? İmam Zühri Emevi emirlerinin yanlarına gider ve onlarla beraber otururdu. Abdullah İbni Mübarek Evza'i, Leys zamanın otoriter büyük alimleri ve diğer alimler otoritenin hep bozulduğu idarenin bozulduğu dönemde yaşayan insanlar aileleri bu, bu insanların aileleri öğrencileriyle beraber bu insanlar mutmain mutmain olarak hapishanelerin dışında hayatlarını sürdürmüşler. Zindan yüzü görmemişler. İnsanlara Allah'ın emrini öğretmişler. Binlerce muhaddis İslam alemi, İslam alemi şehirlerde, köylerde güven içerisinde yaşamışlar. Binlerce ilim talibi onlardan ilim almak için onlara yönelmişler otoritenin bozulduğu, idarenin bozulduğu zulmün olduğu dönemler olmuş. Acaba o dönemde birisi çıkıp da böyle bir karalama ile alimlere acaba itham etmişler mi? Siz hapishanede değilsiniz. Dolayısıyla sizden fetva almayız. Aslında her iki taifenin de geride bıraktıkları en güzel şahit. En güzel tanık. Alimler, Rabbani alimler doğuda, batıda ilmi daveti yaymışlar. Bilakis bilakis bu bozgun fikrin sahipleri dahi bu alimlerin kitaplarından, kitaplarından ve derslerinden faydalanmışlar. Bu alimler aracılığıyla insanlara insanlar İslam'a girmişler. Sünnetle amel etmeye başlamışlar. Tevhidi öğrenmişler. Peki bu gençler geride ne bırakmışlar acaba? Bu fikirleriyle geride bıraktıkları ne acaba? Şimdi Tekrar şüpheye dönecek olursak Cahilce söylenmiş bir söz dedik. Çünkü bunlar tarih okumuş olsalar da böyle söylemez ve konuşmazlardı. Zira birçok selef aliminin, selef aliminin maaşı beytül malden ödeniyordu arkadaşlar. Hem de bu hem idarecilerin hem de onların atadıkları valilerin zulmettiği dönemlerde olmuş. Ha, alimlerden uzak duranlar da olmuş bu tür maaşları almaktan, almamış. Ama aynı zamanda alanı karalamamış, insanları onlardan sakındırmamış. Şimdi bu gençlere göre alimden fetva alınabilmesi için devletten maaşı olmayacak, bir de hapise girmiş olacak, zindana girmiş olacak. Peki Yusuf Aleyhisselam ne olacak? Mısır'da Firavun'un vekiliydi. Değil mi Yusuf Aleyhisselam? Bir peygamber. Firavun hem kendi hem de kavmi müşrikti öyle değil mi? Peki acaba ara sıra kendine, kendisine işte aldıklarını bir takım fetvalarını aldıklarını iddia ettikleri bir alim var. Asrın muhaddisi asrın müceddidi büyük alim Albani'nin durumu nasıl acaba bu gençlere göre? Albani Allah kendisine rahmet etsin. Kendisinin devletten ne bir maaşı vardı ne de bir vazifesi vardı. Albani'nin. Ülkesinden kovulmuştu. Hutbeleri ve dersleri kısıtlanmıştı. Ve İbni i Teymiye'nin hapsedildiği aynı hapse, hapishaneye o da hapsedilmişti. Acaba bu gençler Albani'den fetva alıyorlar mı? Yoksa bozuk anlayışlarına ters davranan kim olursa olsun onu bir kenara mı atıyorlar? İşin garip olan tarafı bu gençlere siz ilminizi kimden ve nereden alıyorsunuz diye sorduğumuzda ya sana doktorun bir doktor adını söylerler ya bir mühendis adını söylerler ya da bir öğretmenin adını söylerler. Çok tuhaf değil mi? Evet onların ilimlerini aldıkları liderleri alimleri bunlardır. Şöyle diyorlar, bir başka şüphe. Biz diyorlar, fetvalarını almamızı istediğiniz alimlerin birbirine zıt fetvalar verdiklerini görüyoruz. Onlar Afganistan'da Ruslara karşı cihat fetvasını verdiler. Çünkü Amerika onlara izin vermişti. Irak'ta ise Amerika ile karşı karşıya olunduğu için cihat fetvasını vermediler. Bu yüzden biz de onlardan fetva diyoruz. Şimdi şunun bilinmesi gerekir ilk önce. Alimler icma etmedikleri müddetçe masum değillerdir. Onlar da beşerdir. İçtihad ederler, bazen de hata ederler. Ama genelde isabet ederler. Eğer alimin fetvalarının çoğu hata olursa, zaten o yerde daha fazla kalamaz. Ve kendilerine müracaat edilen alimlerden de olamazlar. Eğer alim isabet ediyor ve hata ediyorsa bu insan için gayet tabidir. O zaman bu gibi durumlarda yani isabet edip hata ediyorsa bu gibi durumlarda heva ve hevesle hareket etmemiz doğru değil. Bilakis dinimiz neyi emrediyorsa o şekilde davranmamız gerekir. İlk önce alim için hadiste gelen sevabı kabul etmemiz gerekiyor. Bakın hadiste hakim, hüküm verdiğinde isabet ederse ona iki ecir vardır diyor Allah Resulü. Aleyhisselatü Vesselam. Hata ettiğinde ise ona bir sevap vardır diyor. Bu bir. Bunun kabul edilmesi gerekiyor. İkincisi hatasında ona tabi olmayız. Onun için af dileriz. Makamına uygun güzel bir tavırla imkanımız olursa güzel bir üslupla kendisine nasihat ederiz. Bu iki. Üç. Hatasından, yani hatası dolayısıyla o alemin hasenatlarını heder etmeyiz. Onu karalayarak kendisinden yüz çevirmeyiz arkadaşlar. Bunlar tekfir ediyorlar. Bunlar İslam dairesinin dışında görüyorlar bunları. Hatasından dolayı hasenatlarına heder etmeyiz alimlerin. Alimleri karalayamayız. Yüze çeviremeyiz. Allah'ın bize emrettiği adaletin kendisidir bu. Bidat ehlinin tam tersine ifrat ve, tehfrit, ifrat ve tehfrit, tefritin arası budur işte. Ve izâ kultum fa'diluhu. Söz söylediğiniz zaman adaletli olun diyor Allah'ımız. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsan. Muhakkak ki Allah adaleti ve iyiliği emreder. İbnu Kayyim şöyle der: Rahimallah, her hata ve yanlışlık yapan toptan bırakılsaydı, iyilikleri heder edilseydi, ilimler ve meslekler işlemez hale gelirdi. Şimdi bütün bu zikrettiklerimiz, alimlerin hata ettiklerini kabul ettiğimiz zaman geçerli. Ama şunu bilmemiz gerekir: <Gülüyor> alimlerin Ümmetin karşı karşıya kaldığı Ümmetin karşı karşıya kaldığı olaylara bakışları Alimlerin bu olaylara bakışları Bizlerin hamasi, duygusal ve aceleci bakışlarımız gibi değil Yani olaylara benim ve senin bakmamla alimlerin bakması aynı değil Çünkü alimler aceleyle basiretsiz verilen kararların kötü neticelerine vakıftırlar nereye götüreceğini bilirler. Onlar böyle büyük meselelerde Selef'in anlayışına, kurallarına, tecrübelerine ve nasihatlarına başvururlar. Dolayısıyla silahlı karşı koymayı birçok zaman daha büyük zarara yol açması da yol açtığı için caiz görmezler. Zira böyle bir durumda silahlı olan karşı koyma genelde böyle bir durumda yırtığı daha da genişletir geriye kalan iyilik ve hayır da bu şekilde kaybolabilir. Böyle durumlarda alimler ezaya sabır göstermeyi ve Allah'a tevekkül etmeyi tavsiye ederler. Bakın Şeyhülislam şöyle der. Kafirler der. Üstün geldiği zaman bu Müslümanların imanlarını eksik kılan günahları sebebiydedir. Eğer kafirler bir ülkenin başına oturdularsa istila ettilerse bu der Müslümanların imanlarını eksik kılan günahları sebebiydedir sonra eğer imanlarını tamamlamak için dönerlerse Allah da onlara yardım etmektir. Dolayısıyla alimler ayaklarını sağlam tahtaya basarlar arkadaşlar. Hisleriyle, duygularıyla fetva vermezler. Güncel olaylar iştihatlarının doğru olduğuna şahittir. Müslümanların Afganistan'dan Ruslara Rusları çıkarmaya güçleri vardı. Önce Allah'tan yardım istediler sonra buna yardımcı olan iki büyük devlet arasındaki mücadeleden istifade ettiler. Zaten zafiyet ve cesaretsizlik Rusların arasında yayılmıştı. Ve takriben hem Afganistan içerisinde hem de dışarıdaki bütün cemaatler Ruslara karşı cihad etme hususunda fikir birliğine varmışlardı. Bilmiyorum o dönemleri hatırlıyor musunuz? İslam devletlerinin çoğu da zaten buna muvafıktı. Mühim olan şudur arkadaşlar. O zamanki durum buna elverişliydi. Bu yüzden alimler cihat fetvasına verdiler. Ama bugün durum farklı. Bunu da tespit edecek olan alimler. Şimdi tarihte bu tür olaylar var. Tarih okuyan bunu görür. Ubeydiler döneminde Fatimilerin, Batınilerin Mısır'da yaşadıkları dönemde Müslümanların maddi zafiyetleri karşı koyma güçlerinin olmaması nedeniyle batınileri, zındıkları o dönemde Mısır'dan ülkelerinden çıkaramamışlardır. Arkadaşlar. Yani o dönemde öyle olmuştur ki hatırladığım kadarıyla El Hakim diye bilinen bir yönetici vardır. Kendisinin aynen Firavun gibi ilah olduğunu iddia eden bir hakim vardır. Bu tür insanlar Müslümanların başına musallat olmuşlardır. Ama güç yetmediği için Bunları oldukları yerden izale edememiştir Müslümanlar. Şimdi güç yetmediği zaman karşı mücadeleye girilmiyor. Kargaşa çıkartılmıyor. Sabır gösteriliyor. Bu ehli Sünnet'in yöntemi arkadaşlar. Ama bu gençler ise, bu muhalif gençler ise, Müslümanların durumu ne olursa olsun, Müslümanlar zayıf da olsa, güçleri de olmasa, her durumda, her zaman silahlı cihat bayrağının kaldırılmasından yarar. Gençler meseleyi maalesef bu şekilde bakanlar. Bir başka şüphe... Şöyle derler... Güç ve kuvvetin olmadığı zaman... Yani güç ve kuvvet yok. Ha, bu zaman kâfir ve müşriklere karşı sabretmeye gelen deliller... Öyle değil mi? Mekke dönemindeki Müslümanların o hali... Sabretmeye karşı gelen deliller seyf yani kılıç ayetiyle nesh edilmiş hükmü kaldırılmıştır derler. Medine'ye hicret sonrası nesh edilmiştir. Yani artık sabretme, eziyete sabretme diye bir şey yoktur. Bu sebeple kafirlere kafirlere karşı kıtal etme, savaş etme, naslarıyla amel etmemiz gerekir derler. Yani sabır, eziyete sabır diye bir şey yoktur derler. Biraz açarsanız herhalde biraz sıcak olur. Şimdi buna cevabımız Şöyle arkadaşlar Bu durum Ancak ve ancak Müslümanların kuvvetli oldukları Ve imkanları oldukları Zaman olur Ama Müslümanlar zayıf ve güçsüz oldukları Bir dönemde şimdiki Olduğu gibi o zaman sabır gösterirler Çünkü Allah azze ve celle Ancak gücü yeteni mükellef korumuşlardır. Şeyhül İslam'ın da karar kıldığı gibi kuvvet ve zaf göz önüne her zaman alınır. Ve mesele Mekke dönemi veya Medine dönemi değildir. Mesele kuvvet ve zayıflık meselesidir. Maslahat ve zarar değerlendirilir. Kimin kuvveti varsa kuvvet ehline hitap eden ayetlerle amel Kimin de kuvveti yoksa yani zayıfsa zaf ehline hitap eden ayetlerle amelidir. Mekke ve Medine dönemi birisinin bütün hükümlerinin son bulduğu iki zaman merhalesinden ibaret değil. Din tamamlanmış nesh her şeye iman etmek gerekir. Bu Mekke'de inmiş olabilir, Medine'de inmiş olabilir, değişmez. Mese mesele yalnız güce ve zaafa bağlıdır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. <gülüyor> Fettekullah'a mestatat. Gücünüz yettiğince Allah'tan kor. Bir başka ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz La yükellifullahu nefsen illa vus'ah İlla vus'ah Allah her şahsı her kişiyi Ancak gücünün yettiği ölçüde mübirleri Bir başka şüphe Şöyledir Biz idarecilere karşı Huruç etmiyoruz İsyan etmiyoruz derler Bizim gayemiz iyiliği emretmek Ve kötülükten alıkoymaktır derler. Şimdi Yani biz bu bombaları falan patlatıyoruz, Müslümanları öldürüyoruz. Yani bundan kasıt, biz iyiliği emrediyoruz, kötülükten alıkoyuyoruz derler. Şimdi ilk olarak Şeyhülislam Ebu Hanife'nin sözünü nakleder arkadaşlar. Ebu Muti Ebu Hanife'ye şöyle der. Ne dersin der, birisi iyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyor. Ve bir grup da onun arkasından gidiyor. Sonra da yönetime karşı isyan ediyorlar. Bunu kabul eder misin der. Ebu Muti, Ebu Hanife. Ye. Şöyle cevap dedi imam. Hayır der. Hayır yani çıkamazlar, huruc edemezler. Bu sefer Ebu Muti şöyle der. Neden der? Muhakkak ki Allah Resulüne iyiliği emretmesini, kötülükten alıkoymasını emretmiştir. Bu farzdır. Yani. Deyince Ebu Hanife şöyle der. Evet doğrudur. Ama ifsad ettikleri düzelttiklerinden çok daha fazladır der. Şimdi bakın kanlar akıtılır, mahremlere tecavüz edilir. Evet arkadaşlar, patlatma olayları iyiliği emretmek kötülükten alıkoymak değildir. Bu kargaşa ve fitne çıkarmaktır. Mutezile zalim idareciye karşı huruç etmeyi, isyan etmeyi iyiliği emretme, kötülükten sakındırma olarak isimlendirmiş. Allahu Teala'nın sıfatlarını tatil etmişler. Manadan yoksun bırakmışlar tahrif etmişler buna tevhid demişler kadere dair bozuk, bozuk inançlarına adil adalet demişler ve biliyor musunuz? cehmiye de sıfatları isimleri tatil ediyor buna tenzih yahut tevhid ismini veriyor buna karşı ehli sünnette sünnete de müşebihe yahut mücessime olarak isimlendiriyor tasavvufçular da hurafelerine nefis tezkiyesi diyor hurafe ve batıllara nefis tezkiyesi diyor. Rafiziler de sahabeyi tekfir etmeyi ehli beyt sevgisi olarak isimlendiriyor. <gülüyor> sahabeyi tekfir ediyor. Diyorlar biz ehli beyti seviyoruz. Bundan dolayı yaptıklarını söylüyor. Sizler de Müslümanların kanını akıtıyorsunuz. Çocuklarını, kadınlarını, yaşlarını öldürüyorsunuz. Etleri paramparça havada uçuyor. Suçsuz olan gayrimüslimleri de öldürüyorsunuz sonra da bu Allah'ın dinden asıl kıldığı ve Müslümanları yaptıklarından dolayı övdüğü iyiliği emretme kötülükten alıp oymadır Ya Yahut cihad ismini övüyorsunuz. Müslümanları öldürüyorsunuz Buna cihad ismini övüyorsunuz. İslam'ın da dediği gibi iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran insanların şu vasıflara sahip olması gerekiyor. Emrettiği şeyi bilecek, emirle birlikte yumuşak davranacak, emirden sonra hoşgörülü olacak başına geleceklere daha sonra sabredecek. Bir başka şüphe arkadaşlar İslam ülkelerindeki gayrimüslimleri öldürme konusunda hususunda, hususunda Bukharin sahinde rivayet edilen Hudeybiye anlaşmasını delil olarak getirirler. Hudeybiye anlaşması gereğince biliyorsunuz Mekke'den çıkıp Peygamber Saha Sellem'e gelen, Medine'ye gelen tekrar Mekke'ye iade edilecektir. Ebu Basır adlı bir sahabe Mekke'den çıkar Medine'ye gelir, Peygamber Saha e anlaşma gereğince onu iade eder. Neyse, olay şöyle gelişir. <gülüyor> anlaşma gereğince Ebu Basir adlı sahabeyi Allah Resulü Mekke'ye iade edince sahabedir İslam'a girmiştir ama anlaşma gereği bu böyledir. Anlaşma vardır arada. Allah Resulü iade etmiştir. Medine'ye gelen iki tane Mekkeli müşriye bu sahabeyi teslim etmiştir. Ve bunlar yola çıkarlar Mekke'ye doğru giderlerken Ebu Basir Birisine galebe çalmıştır. Onu katletmiştir. Diğeri de yani diğer müşrik de elinden kurtulup kaçmıştır. Ve Medine'ye geri dönmüştür. Camiye koşarak girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamı görünce bu adam yürütmüştür der. Allah Resulüne kadar gelir bu müşrik. Tabi Ebu Basir'den kaçmaktadır. Allah'a yemin olsun ki arkadaşım öldürüldü muhakkak ben de öldüm der. Sonra Ebu Basir gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın peygamberi Allah'a yemin olsun ki o senin yani Allah senin anlaşmanı yerine getirdi. Yani sen beni onlara teslim ettin. Sen beni onlara döndürdün. Sonra Allah da beni onlardan kurtardı. Deyince Allah Resulü kızar ve şöyle der. Anasız kalasıca der. Onlardan biri onunla olsaydı harp, savaş alevlenmişti der. Ve Ebu Basır Allah Resulü'nün onu tekrar iade edeceğini bilir. Yani, çünkü anlaşma gereği Allah Resulü muhakkak sözünü yerine getirecektir. Ebu Basir'i tekrar iade edeceğini bilir. Ebu Basır Medine'den çıkar. Seyful Bahar diye bilinen mıntıkaya gelir. Sonra Medine'den çıkan Ebu Cendel Ebu Basir'e katılır. Kureyş'ten İslam'a giren bir kişi Mekke'den çıkınca muhakkak Ebu Basir'in o grubun yanına varırdı. Bu şekilde bunlar böyle bir grup olurlar arkadaşlar. Eğer Kureyş'in yani Mekkeli müşriklerin bir devesi Şam'a doğru yola çıksa muhakkak buna mani olurlar. Onları öldürürler ve mallarını da alırlardı. Şimdi bu kıssa bu kıssa getirilir ve şöyle denir gençlerin getirdikleri bir kıssa. Derler ki Ebu Basir öldürdü. Sonra beraberindeki insanlarla beraber bu işi yaptılar ve insanların mallarını aldılar. Bundan dolayı bizler de yani bütün bunlar derler, evet Allah Resulü'ne müracaat etmeden gelişti. Dolayısıyla bizler de bu öldürme ve patlatma olaylarında sahabeye tabi oluyoruz. Yani sahabenin yaptığı gibi biz de yapıyoruz. Neden bize karşı çıkıyorsunuz? Şimdi şunun iyice anlaşılması gerekir. Cevap olarak şöyle diyoruz. Şimdi Ebu Basir'in buradaki hareketi yani Allah Resulünün tasarrufu dışında, izni dışında gidiyor, yol kesiyor, kabile kesiyor. Efendim beraberindeki Müslümanlarla beraber ne yapıyor? Mekke müşriklerini katlediyorlar. Şimdi bu olay arkadaşlar, yani Ebu Basir'in bu işleri, bu eylemlerinden dolayı Müslümanlar hiçbir zarar görmemiştir. Ve Allah Resulünün üzerine düşen bir şey de yoktur. Zaten. Çünkü Peygamber Sahıslarım anlaşma gereği Ebu Basir'i iade etmiş ve geri dönmesi için Mekkeden gelen iki müşrik'e onu teslim etmiş ve bu olay sebebiyle birçok hayırlar gerçekleşmiş. Peygamber Sahıslarımın vefa eh, ahde olan söze anlaşmaya olan vefası sözünde durması bizzat müşrikler tarafından görülmüş ve yüce Allah Ebu Basir ve beraberindekilere bir çıkış yolu, bir kurtuluş yolu halk etmiş. Ve bu kişilerin Müslümanlara katılmalarıyla Müslümanlar daha da kuvvet edilmiştir. Şimdi bütün bu zikrettiklerimiz bizim bu şüphe sahiplerinin yaptıklarının tam tersine. Çünkü onların yaptıklarının zararı tamamen Müslümanlara. Faturasını ödeyenler Müslümanlar, suçsuz Müslümanlar ölüyor, malları gidiyor, kendilerine eman verilmiş olan gayrimüslimler de İslam ülkelerinde özür diliyor. Ve bu olaylar neticesi diğer, yani kötü e, neticeler, bunların geriye bıraktığı bu olayların, bu eylemlerin geriye baktığı, bıraktığı diğer kötü neticeler. Bunlar nerede? <gülüyor> Bütün bunlar, yani kötü neticeler bu olayların akabinde, Müslümanların başına gelen bu kötü neticeler nerede? Ebu Besir ve arkadaşlarının yaptıklarının, Efendim Özel'ün neticeleri nerede? Dolayısıyla kıyas e, doğru bir kıyas değil. Bir başka şüphe diyorlar ki bizim bu yaptığımız suikast olaylarına neden karşı çıkıyorsunuz? Bizler bu hususta Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Çünkü o ashabını der o ashabını derler Kabe bin Eşref'i öldürme hususunda teşvik etmişti. O emri vermişti. Şimdi Kabe bin Eşref e, o zaman Medine'de yaşayan e, ya Beni Kurayız olacak ya Beni Kaynuka. Oradaki kabilelerden Yahudi kabilelerinden bir kabiledendi. Şimdi Peygamber Saadetlemin onu öldürülme emri var, öldürülmesi emri var. Şimdi buradaki bu kişi arkadaşlar hem kafir hem de muharipti. Dolayısıyla buhari Kitabul Cihatta bu kusaya şöyle bir başlık koyar: harbi ehliniz suikast ile öldürmekler. Ve aynı zamanda bu kişi Allah Resulüne de eziyet etmiştir Bu yüzden, şimdi bu olay getirildi <gülüyor> ve diyor ki Müslümanlar suikasta gittiler, Kâbü ibn Eşref'i öldürdüler. Biz de dolayısıyla suikasta, yani bir takım gayrimüslimleri öldürüyoruz. Ama gayrimüslimleri keşke, yani mesele bu sınırda kalsa, mesele böyle kalmıyor ki, gayrimüslimlerle birlikte birçok Müslüman da öldürülüyor. O taraftan bir kişi gidiyorsa bizden onlarcası, yüzlercesi. Şimdi böyle bir olay alınıyor. Ve şimdi bu bombalama olaylarıyla suçsuz Müslümanlar özlükliyor. Kadın, çocuk, yaşı demeden hepsi katlediliyor, Kendileriyle harp etmediğimiz, aramızda anlaşma olan insanlar da katlediliyor ki bu insanlara yani İslam ülkelerine girmiş olan gayrimüslimlere arkadaşlar bir eman verilmiştir. Gayrimüslimler aldıkları vizeler aynı zamanda bir emandır. Aynı şekilde Müslümanların oraya giderken aldıkları vizeler de bir anlaşmadır. Dolayısıyla o insanlar o anlaşmayı da bozmamışlardır. Yani o anlaşmayı bozmadıkları halde öldürülmektedir bozmuş olsalar bile gayrimüslim, herhangi bir gayrimüslim olan bir kişi, herhangi bir İslam ülkesine girdiği zaman bu anlaşmayı bozmuş olsa bile onları öldürmek senin benim görevim değil. Eğer anlaşmayı bozmuş olsa ve İslam aleyhine bir takım çalışmalar yapıyor olsa bile. Çünkü herkes iştihadına göre birilerini öldürecek olsa toplumda kargaşa çıkar. İslam da bu tür şeylerden biridir ve uzaktır. Ve o dönemde bu Eşref'in öldürüldüğü dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yöneticisiyiz. Lideriz. Ve o yönetici vasfıyla o emri vermişti. Peki size hangi idareci bu emri verdi diye sorsak? Sonra bunun bu olaylar neticesi bunların yol açabileceği zararları acaba düşündünüz mü desek? Ve Kabın öldürülmesi Müslümanlar için bir onurdu arkadaşlar. Ve Müslümanların kuvvetli olduklarına dair bir kanıttı. Böylece Kâb'ın intisap ettiği kavmin cesareti kırılır hepsi korkmaya başlar. Ve Müslümanlar karşı koyma güçlerinin olduklarını bu şekilde duyururlar. Peki sizler bir yerde bir şeyler patlatınca bundan Müslümanlar fayda mı görüyor yoksa zarar mı görüyor? Yoksa Müslümanlar kat ve kat fazlasını mı ödüyorlar? Her zaman zarar gören Müslümanlar olur. Maalesef. Şöyle söylüyorlar arkadaşlar bir başka şüphede. Bizlerin diyorlar hem kendimizi hem de başkalarını öldürmemiz. yani Hem kendimizi katlediyoruz bu bombalara sarınarak. Hem de gayrimüslimleri başkalarını öldürüyoruz bu İslam'ın yararı içindir diyorlar. Yani İslam'ın menfaati söz konusudur diyoruz. Çünkü diyorlar Uhtudur. Uhtudur çocuğu da böyle yapmıştır. Uhtud kıssasını okumuşsunuzdur. Hatta bununla ilgili çizgi filmler de var. Yapmışlar. Uhtud çocuğu da böyle yapmıştır derler. O dönemin tağutuna o dönemin tağutuna kendini nasıl öldüreceğini göstermiş. Şöyle söylemiştir ona. Tabi kıssayı muhakkak okumuşsunuzdur. Ee, Müslim'de geçen bir rivayet. Uzunca bir kıssa. Kısaca bahsedelim. Ee, bir tağutun bir sihirvazı vardır. Bu sihirvaz yaşlanmıştır. Der ki sihirvaza bir çocuk bul ve buna e, öğret der bu sihri. Daha sonra benimle birlikte çalışsın der. Sonra bir çocuk bulur. Bu çocuk e, hemen hemen her gün gelip, bu sihirvazdan bir şeyler öğrenmektedir. Ama yolda gelirken bir rahibin yanına e, uğrar bu çocuk. Ve bu rahipten bir takım e, şeyler öğrenir. Sihirin caiz olmadığı, doğru olmadığı, haram olduğu, şirk olduğunu öğrenir. Ama e, her iki tarafa da gelip gidiyordur bu çocuk. Yani yoldan geçerken rahibe uğruyordur. Alacağını alıyordur, daha sonra sihirvaza geliyordur Neyse bu sihirbaz ölür. Akabinde... Ee, bu çocuk onun yerine oturur. Fakat bu çocuk Allah'a davet ediyordur. Ve Allah'ın kendisine verdiği güçle, kudretle takım hastaları iyileştirir. Ve Allah'a bu şekilde davet eder. Mesela dönemin işte şeyi altında olan idareciye ulaşınca idareci bundan vazgeçmesini ister. Vazgeçmez bu sefer ölüm fermanını verir. Çocuğu öldürmek istediler. Askerlerle birlikte bir dağın tepesine gönderirler. E, dağdan aşağı atacaklardır çocuğu. Teala seala e, dağı sallar e, askerler düşerler ölürler çocuk gelir. Ondan sonra e, bu sefer gemiye koyarlar çocuğu e, askerlerle birlikte denizin ortasına atıp askerler geri, geleceklerdir. Ve bir fırtına çıkar askerler denize düşüp ölürler bu çocuk yüzerek kıyıya gelir. Ve bir, türlü, bir, bir türlü bu çocuğu öldürmeyi başaramaz bu hükümdar. Dolayısıyla şöyle der çocuk ona, sen beni öldüremezsin, ta ki sana emrettiğim şeyi yapana dek. Hükümdar nedir der, çocuk da insanları bir meydanda toplar beni ve beni bir ağacın dalına asarsın der. Sonra okumdan bir ok çek, onu yayın ortasına yerleştir. Sonra gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla de ve bana attır. Çünkü sen bunu yaptığın zaman beni öldürmüş olursun der. Bunun üzerine hükümdar insanları düz bir arazide toplar ve genci ağacın dalına astıktan sonra çocuğun okluğundan bir ok çekerek yayın ortasına yerleştirir ve gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla der ve çocuğa atar. Atılan ok Çocuğun şakağına isabet eder ve genç elini şakanın üzerine e, okun girdiği yere koyar ve o an ölür. Gencin ölümü üzerine biz gencin Rabbine iman ettiklerler insanlar üç kere. Biz gencin Rabbine iman ettik derler. Bu hadis Müslüm'de rivayet edilmiştir. Bu kıssayı baştan okursanız muhakkak birçok e, yani etkileyici bir kıssa bir hadise. Şimdi bu kısa getirilir ve derler ki bak bakın derler nasıl uhtut çocuğu öldürülmesi nasıl öldürülebileceğine işaret etmiştir ve kendini e, İslam yolunda feda etmiştir derler. Şimdi meseleye bu açıdan bakarlar. Fakat düşünüldüğü zaman çok tutarsız bir kıyas. Şimdi burada çocuk Çocuk neye işaret ediyor? Nasıl öldürülebileceğine işaret ediyor. Başkasına işaret etmiyor çocuk. Kendinin nasıl öldürülebileceğine işaret ediyor. Ama siz yani bu fikrin sahibi olan gençler hem kendinizi hem de suçsuz insanları öldürüyorsunuz. Hem de aramızda anlaşma olan yani ehli kitaptan bir takım öldürülmesi caiz olmayan insanları da öldürüyorsunuz yani bir tek e, İslam'ın faydasına sen gitmiyorsun ki seninle birlikte birçok insan da öldürülüyor suçsuz birçok insan öldürülüyor bu bir ikincisi bu hadisin gelişinden de anlaşılacağı gibi bu çocuk kendisine ilham edilenlerden birisiydi arkadaşlar neden böyle diyoruz çünkü çocuk ancak anlattığı şekilde öldürülebileceğini kesin bir şekilde ifade eder. Var mı bizden birisi? Beni ancak bu şekilde öldürebilirsin. Yani birisi geliyor seni öldürmeye çalışıyor, öldürmeye çalışıyor, öldürülemiyor. Ondan sonra diyorsun ki beni ancak bu şekilde öldürebilirsin. Bu nereden gelen bir bilgidir? Bu Allah'tan gelen bir bilgi ile bunu sen ancak söyledin. Dolayısıyla bu çocuk kendisine ilham gelen bir çocuktu. Ve ancak anlattığı şekilde öldürülebileceğini kesin bir şekilde ifade eder. Tabii bu kişi de ancak kendisine ilham geliyorsa bunu bilebilir. Böyle bir görüş. Çünkü böyle bir şey, fikir, görüşle yahut iştihatla olması imkansızdır. Yani nasıl öldürüleceğin senin ancak bu şekilde olabileceği, bunu sen iştihat ve fikir üretme yahut fikir sürme neticesi buna ulaşamıyorsun değil mi? Şimdi bu çocuğa ilham geliyordu ve kendisinin nasıl öldürüleceğini biliyordu. Ve bundaki büyük faide, İslam ve Müslümanlar için büyük maslahat dolayısıyla bunu o hükümdara bildirdi bu çocuk. Peki şimdi diyoruz hemen, size de mi ilham geliyor? Ki bu şekilde kendinizi işte bombaları patlatıyorsunuz, kendinizi öldürüyorsunuz. Size değilen böyle bir ilham var mı diyoruz. Cevap hayır. Çünkü bu ümmet, bu gülümette kendine ilham edecek birisi varsa, varsa o da Ömer r.a. O da Ömer r.a. Ve bu çocuk kendisinin öldürülmesi sonrasında hasıl olacak büyük maslahatı var. Yani insanların Allah'ın dinine girmeleri, tausu kabul etmemeleri maslahatı. Bu çocuk bunu çok iyi görüyor şimdi bu çocuğun bu güzel sonu ile yani güzel sonu bu olan bu işi ile yani güzel bu netice ile şu gençlerin büyük zararlar veren şu işleri acaba karşılaştırılabilir mi? yani şu gencin e, gözlerini kapattıktan sonra öldürüldükten sonra ürünü akabinde tatlı olan fayda ile bu, bugünkü gençlerin bu yaptıkları olay, eylemler birbiriyle karşılaştırılıyor. Evet. Burada bir şeye dikkat çekelim çok yani eser verici evet. konu. Bu bozuk ülkede olan gençler, bu bombalama olayları esnasında arkadaşlar, eğer istediklerini yapamadılarsa, yani bombayı olan, patlatıyorlar. Fakat kendileri yahut beraberindeki arkadaşlar ölmüyor. Ölmedikleri zaman hemen e, birbirlerini öldürüyorlar. Hem kendilerini öldürüyorlar hem de birbirlerini öldürüyorlar. Fatih yakalanıp sırları ortaya çıkmasın. Ve böylece ve böylece maalesef birçok günahı toplamış oluyorlar. İşte diyoruz bu da alemlerin yolundan ayrılıp dinini oradan buradan toplayan insanların kısımları. Kötü sonu budur. Az kaldı. Bir başka şey de var arkadaşlar. <gülüyor> ki, biz Müslümanları öldürmek istemiyoruz aslında. Bunun cahiz olmadığını diyoruz. Müslümanları öldürmenin cahiz olmadığını diyoruz. Ama şu var ki bazen gayrimüslimlere ulaşmak için biz Müslümanları öldürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü diyorlar bazı alimler, Kur'an ı Kerim'de buna dair herhangi bir yer yok ama alimlerin bir takım sözleri var diyor ki bazı alimler Müslümanların kafirler tarafından kalkan olarak kullanıldıklarında onları öldürmenin cahit olduğuna dair tekvar vermişler. Sonra da öldürülenler niyetlerine göre diriltilirler diyor. Şimdi bu tekerrüs meselesi. Bu tasarlan İslam ülkelerini silah ettikleri zamanlar o, o taraftan yani doğudan bakıya gelirken mesela bir köye giriyorlar oradaki insanları bir <gülüyor> oluyorlar. Ondan sonra onları ön tarafa koyuyorlar. Ve bu şekilde ordu ilerliyor. Bunlar bir başka İslam kasabasına geldikleri zaman nasıl Onları kalkan olarak kullanıyorlar. Kalkan olarak kullanıyorlar. Müslümanlar iki ara bir tepede kalıyor. O öndekileri atsınlar mı atmasınlar. Şimdi e, diyorlardı işte ne var? Bazı alemler kalkan olarak kullanılan bu Müslümanlara atılabileceği, öldürülebileceği, yani okla, efendim de söyleyeyim, şeyde, kargıyla onlara atılabileceği görüşünmeler. Bu fetvayı vermişlerdir diyorlar. Neden e, yani Müslümanlara atılıyor? Çünkü Müslümanlardan sonraki gelen kafirlere ne olabilsin? ulaşabilirsinler. Önce Müslümanları öldürdükler, sana arkasından gelen kafirlere atabilecekler. Dolayısıyla bu konuda fetva veren alemler vardır diyorlar. Dolayısıyla bizler de diyorlar gayrimüslimleri öldürmek için İslam ülkelerindeki gayrimüslimleri öldürmek için ne yapıyoruz? Bir takım işte onlarla birlikte pazarlarda olan yahut apartmanlardaki olan Müslümanları da öldürürüz ki onlara ulaşabileyim. Yani bir şey bu. Şimdi cevap olarak e, iyi dinleyin arkadaşlar. Biraz hafif konular. E, şimdi Müslümanların gayrimüslimler tarafından savaşta kalkan olarak kullanılması halinde yani gayrimüslimler, müslümanların e, kalkan olarak kullanılıyor. Karşı taraftaki müslümanların onları öldürebilmeleri için zorunlu bir hal olması lazım. Yani müslümanlar gayrimüslimlerle muhakkak savaşa girmek zorunda kalırlar. Bakın, Muhakkak savaşa girmek zorunda kalırlar. Savaşı, savaşı geciktirmeye güçleri olmaz. Savaşı geciktirme durumunda ellerindeki esirleri öldürür veya diğer Müslümanları öldürür veya yer yeryüzünde bozgunculuğu arttırmaları halinde. Bilim edin, sakın şartlar Eğer Müslümanları öldürmeden düşmanı defetme imkanı varsa bu durumda karşıdaki Müslümanı öldüren ona tazminat öder de bilim. Bakın, Dibrukayın el-Cezriye, müftah, müftah o dar-ı saad-ı da Müslüman esirleri kalkan olarak kullanırlarsa onlara, Müslümanlara atmak yani o fraşeyle atmak caizdir. Ancak miyim, istisnai hali getirir. İstisnai hali söyler. Ancak Müslüman ordu hakkında korkulursa, yani geride kalan o Müslüman ordu hakkında korkulursa, yani orduyu savunmaması hatı, eserleri savunmaması hatından daha büyük olursa o vakit eserleri atmak caizdir. Bu, şu kural ile amel etmektedir. Sayım, iki kötülüğün en düşüğüne katlanarak gününü getirmek. Iki, iki kötülüğün en düşüğüne katlanarak büyüğü def etmek eğer durum ter, tam tersine olursa yani esirlerin kalma masrafı daha büyükse bu sefer onları atmak gereği Bu konu yine şöyle devam eder iki kötülüğün en düşüğüne katlanarak en büyüğü def etmek kuralı üzerine kurulmuştur. Bu da iki masrafın en düşüğünü elden çıkarma ile en büyüğünü hasıl olma demektir. Eğer şek tereddüt olursa veya her iki durumda eşit olursa bu halde esirleri atmak cahilere yani. Şimdi takım getirden şartlar var, kurallar var. Şimdi elimeşimin söyledikleri bunlar bir de gençlerin yaptıklarına dönelim. Bu gençlerin bu işleri yapmak, yapmaları gerçekten bir zorluk midir arkadaşlar? Bu gençler alimlerin bu taksitlatlığını ve bu açıklamalarını göz önüne almışlar mıdır acaba bu olayları yapmalarını? Yaptıkları bu işlere delil olarak getirdikleri alimlerin fetvaları ne kadar birbiriyle uyuşmaktadır. Yoksa bunlar da dikkat ehli gibi önce inanıyorlar, sonra evlene getiriyorlar, sonra da buna delin Sonra alimler kati olma şartını ileri sürmüştür. Yani beklenen maslahatın elde edilmesi kati ve kesin olması gerektirir. Veya zedebilmesi beklenen zararın kesin bir şekilde uzaklaştırılması gerektirir. Ama şüphe ve zahniye ise meselede tereddüt varsa oradan zaman bu işe girilmez. Çünkü suçsuz Müslümanın öldürülmesi kati ve kesin olarak haramdır. Zanni maslahatı elde etmek için kati, kesin olan haram bilse şey girilmez. Zanni maslahatı elde etmek için kati, kesin olan yani kesin haram olan yani Müslüman öldürülmesi gibi bir şey girilmez. Yasini olan bir şey şüphe sebebiyle terk edilmez. Peki gençlerin bu yaptıkları, Kur'an'ın hangi ayetiyle, hangi hadiste ve alimlerin hangi sözüyle buluşulur? Bizler bu patlatma olaylarının ardından şer ve kötülükten vazgeçmek istedi. Aynı da halinden külli yani mutlak şartını getirdi. Yani bu olaylardan Müslümanların maslahatı olacak. Birey kişinin maslahatı mı Müslüman Müslümanı özü mü? Bu anlattıklarımızla gençlerin durumu arasındaki hak yer ile gök arasındaki. Çünkü gençlerin en çok olduğu bir Müslüman veya öldürmese caiz olmayan gayri Müslümanları öldürürler. Veya öldürme hazreti onlara ait olmayanları katletiyorlar. Ve böyle dümmetin üzerine şer ve fitne kapısını sonuna kadar açıyorlar. <gülüyor> ve bu gençler maalesef Müslümanları öldürüyorlar, katletiyorlar. Sonra şu hadisi kendilerine delil olarak geçiriyorlar diyorlar ki. Fahiy bir hadis. Bir oldu Kabe'yi katleder. Yeryüzünde beydah mı şakasında olduklarında hepsi derin gibine geçirilir. Ayşe Vazir'in söylediği saygıları saygıları saygıları saygıları Nasıl olur da hep yerin dibine geçirirler? Onlar içinde de pazarları ve onlardan olmayanlar var. Değil de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap Hep yerin dibine geçirilir. Sonra da niyetlerine göre girişilirler. Hadis bu halde Şimdi diyorlar ki, e, biz öldürüyoruz diyorlar. Çünkü onlar da onlarla beraber aynı ortamda yatırır. Dolayısıyla niyetlerine göre, yani allah Teala onları diriltecektir diyerek böyle bir hükmete bu hadis gereğince varıyorlar. Şimdi bu hadis Gençlerin yaptıklarına belli olamak, Çünkü hadiste ilahi bir ceza söz konusu arkadaşlar. İlahi bir ceza söz konusu. Becerin böyle bir ceza vermesi düşünülemez. İnsan dininin gereklerini uygulamakla memnudur. Suçsuz can korunmalıdır. Allah'ın onlardan olmayan o insanları yerle etmesinin derin bir hikmeti var muhakkak. Göteyce Allah yalnız zirmedenlere de bu cezayı indirebilir. Çünkü Allah hiç kimseye zirmet ve Allah'ın hikmetinin gerçek yüzünü hiç kimse de biliyor. Bütün bu zikredilenlerden sonra nasıl oluyor da güvende olan Müslümanları öldürmeye bu hadisi delil olarak getiriyorsunuz. Gerçekten de çok karıştırıyorsunuz. Sutsuz o insanları bombalama olaylarında isteyerek yani zarurak olmak için bir şekilde öldürüyor. Sonra da nasıl dirilecekler münaseksini yapıyorsunuz niyetine göre mi buradaki bir yoksa zademlerle beraber mi devredildik? Yani niye bunun buna takınıyorlar? Dolayısıyla Allah'tan korkun diyoruz. Biri olanı ailesi arasına bırakın. Kişinin ölmesi ve sonradan işini de cenab-ı bırakın. Böyle diyorlar. Bizler bu olaylar ve devletiyle cihaada idiaya ediyoruz. Kafirlerle birlikte Müslümanlar da ölse mühim olan cihat bayrağının dalgalanmaktır. bir de cevabı şey arkadaşlar bazı kafirleri öldürme gayesiyle öldürdüğümüz Müslümanların sayısı daha varır bizde bizler de Müslümanlar da bunun kat ve kat zararından başka hiçbir faydasını görmedik şu an iki tane büyük İslam ülkesi işgal altında bir milyona yakın Müslüman öldürüyor bunların zararı peşin de olsa, taksit, taksit bile olsa, şu cenni. Şimdi cihat, cihat, eğer dedikleri gibi zarılı cihatsa bu durumda Müslümanın öldürülmesi konusunu açıkladı. Eğer cihat ihtiyarı ise dedikleri gibi, şüksüz olan Müslüman ve kafirin öldürülmesi, satış verilmesi doğru değil. Ancak bazı durumlar bundan ikna edilir. Mesela zarılı bir durum ya da gayrimüslimin anlaşmayı bozması gibi. Şimdi, cihat bayrağının dalgalandırılması şartlara bağlıdır. Açıkçası. Eğer şartlar oluşmadıysa bırakılır. Burada asıl olan dinin maslahatıdır. Ve la ilahe illallah kelimesini yükseklere çıkartılmasıdır. Şimdi cihat bayrağı dalgalanmalıdır diyerek kafirlerle beraber Müslümanları da öldürenler gün gelir bu anlayışla bu kavramla bir ehline savaş da açabilirler. Belki bunu evli karşı da yapabilirler. Kötü işi kendisine süslenip bunu iyi iş olarak görmekten olabilir. Cihat bayrağı bombalama olaylarıyla, suikastlarla suçsuz insanları öldürmekle dalgalanmaz. Cihaz bütçetine bilir. Cihat züminin sona ermesidir. Sonrasında, cihazın sonrasında iyileş vardır, şeref vardır, onur vardır. Yüce Allah, cihadı, Müslümanların insanları ve kuvvetleri olduktan sonra meclis olmuştur. Ama bundan önce ise, sabır ve geri durma ürünün <gülüyor> dolanmışlardır. Müslümanların hastalığı dedik Evet, Müslümanların hastalığı dedik. Yoksa, hasta olmasaydı, Müslümanlar hasta olmasaydı, Allah'ın yardımı çoktan gelmiş. İşte bu hastalığın tedavisine his, cihada başlamakla başlayamayız. Bu davet de olur güç yettiğince din dinlanır adil kaldıklarımızı bırakırız bizi bir felaketçilere sürükleyen şeyleri terk ederiz müce Allah her şeyi her şeyi vakti geldiğinde getirecektir o zaman müminler Allah'ın yardımıyla <gülüyor> sevinirler. ama gençlerin bu haliyse halimizi daha da kötüleştirmekte geriye kalan hayrı da yok etmekte düşmanı üzerimize musallat kılmakta, gücümüzü gayretimizi dağıtmakta yapılanları da yıkmakta Şöyle denilir, netizeleriyle tanınır. Bu bombalar çamura daha da sık atmakta arkadaşlar. Hastayı daha da hasta kılmakta. Ümmete zayıflık ve zilletten başka hiçbir fayda şey yok. Patlatılan bu bombalarla düşmanlar ülkelerimizden çıktı mı? Filistin ne oldu? Gördüğünüz gibi Filistin'e diğer başka ülkeler de eklendi. Afganistan, İrak, Somali, buralara hep terörizmle mücadele ismiyle adil edilmekte. Örnek getirelim. Gençler bu işlere girişmeden önce ümmet alimleriyle, yöneticileriyle zayıf konumlarına rağmen zayıf olmalarına rağmen kristindeki Müslümanların yardımına koşarlar. Ya, eskiden kristine giden birçok yardım vardı. Ama bu hep bir durdu ve durdu. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, kadını ve münafıkla, ve ve müşrikler tarafından kibetli azada maruz kalmadı mı? Biz bunu görmedik mi? Anlatmadık mı? Okumadık mı? Tablarda bunu okumadık mı? Siyerde bunu okumadık mı? Buna rağmen gayetlılıklara dolayısıyla İslam'ın ilk dönemlerinde sabır ve geri durmakla emredildik. Şimdi biz acaba Allah'ın dini hususunda daha mı gayretliyiz? Veya bugünkü düşmanımız bugünkü düşmandan daha mı zayıf acaba? Bugünkü düşman o günkü düşmandan daha mı zayıf acaba? Ve e, şu kat kohdetimizi tamamlıyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın yöntemine bağlı kalmak büyük alimlerle büyük alimleri tanıma, kargaşa durumunda onlara müracaat etme, fitne kapılarını açmaktan takınma. Kişi hem Müslümanlar hem de İslam ülkeleri için hep hayra reddili olmalı. Müslümanların güvenlerini tehlikeye atacak eylemlere girişmemeli. Müslüman kişi yöneticilerin yöneticilerin eziyetine sabır göstererek bu zulmü imkanın nispetinde güzelce kötülükleri ortadan kaldıramasa bile azaltmaya çalışıyoruz. Eğer azde düşerse çamura bu işte İşte kişi Müslüman birçok ayağını kaydı ve birçok anlayışın tatlı ehlitsinizler cemaatın bu öğretilerini bilirse bu yüzden Rabbine hamdetsin. Bu öğretiler üzere Rabbinden sebat bulması için kendisine Rabbin'e dua etsin. Ta ki Rabbi, Yüce Rabbimiz fitne alevle gitsi olmaktan sonra. Diyoruz ki Allah'ın görünen ve görünmeyen fitnelerden bizleri koru. Bizlere hakkı hak olarak göster ve hakta ittiba etmeyi muvaffak kıl. Zedatı ve batıl olarak göster ve ondan uzak kılmayı kolaylaştır diyoruz bu şekilde e, hazır ettiğimiz sosyeteminin kimliğini, odaları bizlerim. Hamdülillah, hamdülillah, şey hamdülillah. Eskalonlar, eskalonlar, eskalonlar. Allah ﷻ ﷻ <gülüyor> yani. <gülüyor> Allah Allah ﷻ ﷻ Allah ﷻ ﷻ Allah ﷻ ﷻ Allah ﷻ ﷻ Allah İlahi o, o çocuk çocuk daha önceki ümmetlerden Daha önceki ümmetlerden Yaşamış bir çocuk